Geçtiğimiz hafta programımızda Miraç hadisesini e, konuşmaya başlamış idik. Evet. Dedik ki daha doğrusu biz demedik naklettik ki Miraç hadisesi yani manevi terakki her mümin için vardır. Beşeriyetin en mükemmeli olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde beşeriyet içinde en mükemmel dereceleri ve en mükemmel miracı, zahiriyle, batınıyla, hikmetiyle, en güzel şekliyle, vesselam yaşamıştır. Ve ancak kendisine nasip olan, makamı Mahmud'un tecellilerine de şahit olmuştur. Bu dünya gözüyle, yani dünyadaki haliyle, bu makamatı, en mükemmel şekilde etmiştir, ikmal ettirilmiştir. Fakat onun varisleri olan, sıddıklar, şehitler, veliler, salih kullar, velhasılı müminler, bu miracı devam ettirmek ve bu miracın sırrına bir şekilde agah olmak mecburiyetindedirler. En basitinden, iki cehenni serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, Namaz müminin miracıdır sırrıyla Bir müminin gündelik ibadetleri içerisinde İslamiyetine delalet eden En sık yaptığı Daimi yaptığı Yapmak zorunda olduğu ibadete dikkat çekerek Namaz müminin miracıdır Yani mümin her an terakki etmeksi icap eder Çünkü namaz bir müminin hayatında beş vakit nafilelerle de bir beş vakit daha eklense on vakit yapar. Bunun içerisinde tahiyyatü mescidi var, şükür namazı var, hacet namazı var, istiharesi var. Yani şöyle bir namazı tadat ettiğinizde bir kişinin yirmi vakit, yirmi kere namaz kılması işlem bile değildir. Sıra abdest alırız, namaz kılarız. Ona salatül vudu denir, abdest namazı denir. Güzel bir haber alırız, namaz kılarız. Vaktimiz boş geçmesin diye hemen fırsatı ganimet biliriz, kaza namazı kılarız. Türlü türlü şekillerde namaz ifa etmeye çalışırız. Mübarek gün ve gecelerde tesbih namazları kılarız. O eyyam-ı mübarekeye veya leyali mübarekeye uygun olacak şekilde nafile namazlar kılarız. Velhasılı namaz bizim, zikrullahi ekber olarak en çok hayatımızda, gündelik hayatımızda icra ettiğimiz bir ibadet şeklidir. Ayrıca, yeryüzünde burada öğle namazı oluyorsa, biraz daha batıya doğru gittiğinizde orada öğle namazı, biraz daha batıya gittiğinizde öğle, orasında öğle namazı, nihayetinde bütün coğrafyada daimi olarak devam eden bir namaz ibadeti vardır. Şimdi, sondan biraz başladık programın başında ortalarından girmedik ama başı da namaz son da namaz olacak şekilde bu programı inşallah nihayete erdiririz şunu demek istiyoruz namaz müminin miracıysa hem kişi ferden hem de müminler cemaat olarak dünya üzerinde her geçen vakitte bir şekilde namaz ile meşguller ise namazın miraj oluş sırrıyla demek ki anlaşılıyor ki mümin daima terakki etmek mecburiyetinde devamı terakki edecek buna işaret ediyor devamı terakkisi olmayan mümin zarardadır iki günü birbirine müsavi olan zarardadır bu ibadet hayatıyla da Cenab-ı Hakk'ı kurbiyetiyle de alakalıdır işte geçen hafta duha suresindeki ayetin tefsiriyle ve müminlere büyük bir ikram olduğu müjdesiyle Miraç bahsini işlemiştik. Bunları da hatırlatmış olduk. Dolayısıyla burada siyer dersini dinlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en mükemmel şekilde kendisinde zuhur eden bu Miraç'ın sırrının şu anda bizi dinleyenler, biz konuşanlar olarak da Hepimizi bir şekilde alakadar ettiğini bilmemiz lazım. Peygamber yapmış bitirmiştir diye bakmamak icap ediyor. Demek ki hepimizin kendine göre bir miraç sırrı vardır, olmalıdır. Olmazsa eksik bir şeyler vardır. Bunu da böyle diyerek şimdi tekrar zahiri olan miraca, miracın zahiri olur mu? Olur. İşte ne kadar anlatılıyor, ne anlatılırsa anlatılsın, hikmet adına Din adına maneviyat adına ne konuşulursa konuşulsun Onlar bu işin zahiridir Hali ayrı bir şeydir Haline ulaşmak için zahirinden de yol bulunur Fakat biz şimdi zahir olan Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin O miraç gecesinde zuhur eden olayları hadiseleri Şöyle ulemanın tadat ettiği topladığı Sahabinin rivayetleriyle, İki Cihan Server Efendimizin hadisine ve nebebileriyle sınırlandırdıkları, zübde haline getirdikleri şekliyle biz bir dinleyelim. Ama arada bu zevke müteallik, bu miraç sırrına müteallik mevzuları da zikredeceğiz inşallah. Buyurun. Beytül Makdis'te yüksek makamlara çıkmak için miraç merdiveni kuruldu. Evet, daha evvelde bu, tam burada kalmıştık. Geçen hafta biliyorsunuz Beytül Maktis'te. Ne demek Beytül Maktis? Kudüs. Aziz dinleyiciler, Kudüs. Şu anda bir avuç, efendim insan suretindeki kişilerin gaspı, tasallutu altında bulunan bir cuma namazı kılınırken dahi insanların inim inim inlediği Kabe-i Muazzama'dan ve Ravza-i Mutahara'dan sonra Allah Teala'nın nazargahı gibi, Evliyaullah'ın kıblegahı gibi, Enbiya'nın kıblegahı gibi olan, gibi değil, öyle olan. Çünkü biliyorsunuz, Kabe-i Muazzama'da Kabe'nin içinden namaz kılınıyordu ama Kabe'nin dışına gidildiğinde bir müddet nereye doğru kılınıyordu namaz? Kudüs'e doğru kılınıyordu. Kudüs'e doğru namaz kılınıyordu. Ne zaman Kabe-i Muazzama kıble oldu, Medine-i Münevvere'de. 11 küsur, on, Hicri, yani iki Cihan Serberi Efendimizin bir isetinin 11. 12. senesinde. Demek ki böyle bir yer, böyle muazzam bir yer, hususi olarak ziyarete gidilip namaz kılmak için dünya üzerindeki 3 mekandan birisi olan yer, şu anda maalesef tasallut altında şu evvel ayı hürmetine, Allah bizleri gafletten ikaz eylesin Allah'ı tanıdığı halde Allah'a itaat etmeyen kişilere Allah kendisini tanımayan Zalimleri, adilleri, sefilleri Musallat eylermiş Rahmetli hocalarımdan bir tanesi Henüz Kudüs işgal edilmediği zamanlarda Kudüs'e uğrayarak hacca gidiyormuş Namaz kılmışlar Yanlış hatırlamıyorsam 1966 senesi olması lazım. 1966 senesinde Kudüs'te namaz kılmışlar. Namazdan çıktıktan sonra rahmetli hoca efendi demiş ki: "Çok üzülüyorum. Şu cemaatin halini görünce o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki Allahu alem bu mescit bizim elimizden gidecek." demiş. Yanındaki diğer hoca efendiler sormuşlar niye böyle oluyor diye. Görmediniz mi demiş? Sabah namazında 15 kişiydik. Zaten 10, 13 kişi bizdik. Sabah namazına cemaate gelmiyorlarmış. Ben şu andaki zulmü vesaireyi bir şekilde maneviyatta ilişkiyendirip o oh olsun çok iyi oldu manasına söylemiyorum. Fakat bir hastalığın tedavisi için teşhisi doğru yapmak lazım. Eğer o camiler dolmazsa işte Allah Başka türlü zulümlerle orayı inletir. Sonra aman o camide gidelim de elimizden gitmesin diye Allah o mekanları doldurtmaya insanları mecbur kılar. Bunlar ibrettir göreni. Gönenli Mehmet Efendi karayoluyla ilk hac ziyareti açıldığında kendisinden dinledim. Kudüs'e uğradık dedi. Biz Kudüs'e indiğimizde yağmur başladı dedi. Yani Kudüs'ün Kudüs şehrine girdik dedi beytül Makdis'in olduğu yere o sınırlardan girdik Birden yağmur başladı dedi İnsanlar sokakları döküldü etrafımızı sardı Arapça olarak diyorlarmış ki Sahibi geldi Allah yağmuru indirdi Niye böyle söylüyorlar diye sorduk dedi Tercümana yanımızdaki insanlara Demişler ki 3 senedir Kudüs'e bir damla yağmur inmedi bir damla yağmur inmemiş üç sene Kudüs'e. Hoca efendiler geldiği zaman Gönel Mehmet o Türk kafilesinin inişiyle beraber yağmur inmiş. Ve ağlayarak insanlar böyle ayaklarımıza falan kapanıyordu diyor. Sahibi geldi Allah yağmuru indirdi diye. Böyle şeyler var. Ee, biz söylemiyoruz bunu. Orada yaşayan insanlar böyle şeyler söylemiş. Ben de adizane Gönel Mehmet Efendi hocamdan naklederek bunu Beyan ediyorum, arz ediyorum. İbret düşünülsün. İşte Beyt-ül Maktis'te, o mübarek yerde resul Müşteba, şems Duha, Beddü-Tüca, İmam-ül Enbiya, Vel Vel Evliya, Vel Asviya, resul Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün peygamberlere imam oldu. Bir rivayette Cebrail aleyhisselam gâmet getirdi, bir rivayette Davut aleyhisselam gâmet getirdi, her, bütün enbiya arkasında saf bağladı. Ne kadar, hangi enbiya? Bilemiyoruz. Sayısı Allahça malum. 28'dir, 25'tir. Onlar Kur'an-ı Kerim'de geçenlerdir. Sure-i Nisa'da Cenab-ı Hak biz sana bazı nebilerden bahsettik, Resullerden bahsettik. Bazı Resullerden, Nebilerden hiç bahsetmedik diyor. Allah biliyor onların kaç adet olduğunu. Binlerce, binlerce nebinin Safa ile Merve arasında metun olduğu söylenir Ümmeti Muhammed gelsin de O ahir zaman ümmeti Burada ibadet ederken Bizi çiğneyip geçsinler diye O şerefe nail olalım diye Sayısı Allahça malum İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden dolayı aldığımız O şereften dolayı nebiler bile O ümmetin Ayağı altında Toprak altında kalmayı şeref addetmişler. O peygamberin nispetimizden dolayı. Ne kadar şan ve şeref sahibiyiz. Cenab-ı Hak en başta kendimizin kadri kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Kendimizin ne büyük şerefe nail olduğunu bilirsek Allah Teala'nın kadri kıymetini zaten mecburen bileceksiniz. Neticede zaten Allah da insanda bilinmez. Allah Teala kendisi bildirirse bilinir. Ama insanın mahiyetini bilmek için Allah'ın tecelliyatına ve muhakkak insana ihtiyaç vardır. Diyorum, burada bir virgül koyuyorum çünkü bunun üzerine bir şeyler inşa edeceğiz. Şimdi buyurun okuyun. Peygamber Efendimiz bu merdivene Cebrail aleyhisselamla birlikte bindirildi ve birlikte yükseldiler. Heh, merdiven diyoruz ama merdiven değil o. Bizim aklımızın, hafızamızın alabileceği şekilde merdiven diyoruz. Ama nasıl merdiven? Eh, şimdi böyle çatal gibi konulara da merdiven deniyor ipten yapılan merdivene de merdiven deniyor. Yürüyen merdivene de merdiven deniyor, değil mi? Eyvallah. Asansöre bile Arapçadan çeviri yaparken ilk önce merdiven deniliyordu. Uzay asansörü diyorlar, uzay merdiveni diyorlar. Ona da bir isim koyuyorlar. Hep bunlar uzay gemisi diyorlar mesela. Uzay gemisi diyorlar. Bunlar hep bizim anlamamız için ileri bizim aklımızın, hafızamızın alamayacağı teknolojik şeylerde bile Onlara aklımızın alacağı şekilde bir isim veriyoruz ya. İşte mucizelerde de aklımızın hafızalarımızın alacağı şekilde iki Cihan Serveri bize anlatıyor. Merdiven diyor. Belki bunun ismi yüz sene sonra farklı olacak. Yaşarsak görürsek. Evet. Hazreti Cebrail gök kapısını çaldı. Yani şimdi kapı da öyle gök kapısı. Nasıl kapı? O kapının bir de duvarı lazım değil mi? Hep bunlar bizim anlayacağımız teşbihler. Gök kapısını vurdu. Dakka bağ beyledi. Evet. Kim o denildi? Cibril'im. Yanındaki kim diye soruldu? Muhammed dedi. Ona gelsin diye haber gönderildi mi denildi. Cebrail aleyhisselam evet gönderildi dedi. Bundan sonra gök kapısı açıldı ve dünya semasının üstüne çıktılar. Burada da bir izahat yapmıştık değil mi? Geçen hafta Dinleyemeyen kardeşlerimiz için bir daha tekrarlıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Lime Allahi Teala Ben ve Allah'ın Allah, Allah Teala'nın Öyle beraber olduğumuz anları vardır ki Mukarrebin olan melekler Bizim bu halimize aşina olmazlar İşte Cebrail aleyhisselamın tanıdığını ya Öteki melek niye tanımıyor? Allah Resulü görüldüğü halde bilinmez Allah Resulü görüldüğü halde bilinmez Cenab-ı Hak görülmediği halde bilinir derler bunları böyle hep zevke mütahillik çünkü bu miraç meselesi bu hiç kıymetli dinleyicilerimizde gücenmesin miraç meselesi böyle dar kalıplarla zahir cümleciklerle anlatılması tat vermiyor tadıyla anlatmak lazım Bendeniz tadını aldım manasına söylemiyorum ama bu tadını bilenlerden dinledim. Onları, o dinlediklerimi size nakletmeye çalışıyorum. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz orada oturan bir zat gördü. Sağ ve sol yanında bir takım karaltılar vardı. Sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e, Hoş geldin, safa geldin, salih peygamber, salih oğul dedi. Peygamber Efendimiz, Cebrail'e bu kim diye sordu <gülüyor> Hazreti Cebrail Bu senin baban Adem'dir Şu sağında Solundaki karaltılar da Çocuklarının ruhlarıdır Sağındakiler cennetlik Solundakiler cehennemlik olanlardır Adem Aleyhisselam nasıl tanıyor? Adem Aleyhisselam nasıl tanıyor? Hazreti Fahri Alemi Kapıdan girerken melek bilmiyor Adem Aleyhisselam nasıl biliyor? Evet geçiniz bunu da geçiniz. Sağına bakınca güler soluna bakınca da ağlar cevabını verdi. Evet. Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Resul-i Kibriya Efendimiz orada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile karşılaştı. Hazreti Cebrail bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır onlara selam ver dedi. Selamlaştılar ve onlar Peygamber Efendimiz'e ''Hoş geldin, safa geldin Salih Peygamber, Salih Kardeş'' dediler. Bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Cebrail'le birlikte aynı minval üzere 3. katta Hazreti Yusuf, 4. katta Hazreti İdris, 5. katta Hazreti Harun, 6. katta Hazreti Musa ve 7. katta da Hazreti İbrahim'le görüştü. Onların hepsi de kendisine ...hoş geldiğinde bulundular ve miracını tebrik ettiler. Hepsinin bu makamlarda gözükmesini, yani Hz. İsa ruhullah dördüncü kat semada mirac ettiğini söylüyor alimler. Fakat hangi makamda gözüküyorlar, hangi sıfatta gözüküyorlar, bunların hepsinin ayrı ayrı tasavvufi izahları vardır fakat giremeyeceğiz. Fakirin de bildiği şeyler değil ama nakdetmek için de uzun bir süre lazım. Evet. Cebrail aleyhisselam yedinci kat semadan Resul-i Ekrem Efendimiz'i alıp yükseklere çıkardı. Daha sonra Habibi Kibriya'nın karşısına Sidreyi i Münteha sahası açıldı. Cebrail işte bu Sidreyi i Münteha'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım dedi ve oradan ileriye tek adım atmadı. Sidretül münteha nedir? Söylüyor mu orada? Anlatmıyor abi. Sidretül münteha diye. işte şöyle bir ağaç, şöyle bir sidre malum sedir ağacı diyorlar ya. Neyim sedir ben? denilen. Yani öyle bir ağaç ki bütün ufkumu tutmuş dediği gibi şeyin Necip Fazıl'ın. Bütün ufku, afakı kaplamış bir ağaç gibi anlatanlar da var. Bir sidre, bir hudut. Artık buna çit mi dersiniz, ağaç mı dersiniz, ne derseniz değil, bunlar hadisi yine basitleştirir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biz kulcukların anlayabileceği ifadelerle Cenab-ı Hak merhameten tenzil buyurduğu kelamı kadiminde Sidretül munteha diye buyurmuş. Fakat biz şimdi ağaç mıdır, ne kadardır, boyu nasıldır bunu konuşacağımıza çok pratik olarak şunu arz ederim. Sidretül münteha. Nihayet manasına giriyor müntaha. Ne demek? Mahluk kanununa, hilkat kanununa ait olan kısmın bittiği yer. Yani sidretül müntaha yaradılmış alemin sonu. Öyle bir alem düşünün ki meleği, feleği hepsi içine giriyor. Bu sahadan sonra artık Yaratılmışlık alemi yok Ayrı bir alem var Orası tamamen Cenab-ı Hakk'ın harem-i izzeti Harem-i ilahisi yani Oradan itibaren yaratılmış yok Yaradan'a ait bir hudut o Yaradan orada demiyoruz Dikkatli dinlenirsin burası Sonra Hayır yapmaya çalışırken Sözümüz yanlış anlatırız Allah muhafaza Bir de yanlış anlaşılır Bu saatte uyku basar vesaire olur Yanlış anlaşılmasın. Yaradılmışlık kanunu, yaratma kanununun icra edildiği bir sınır var. Bu taraftan ödeye bir parmak geçemem diyor. Neden? Hilkat alemi burada bitiyor. Bundan sonra bu mahluk alemi bitiyor. Bundan sonrakine Halik alemi. Halik'in kendi sahası o. Ne var orada, ne bulunur bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Yaradılmışa ait bir şey yok. Yaradana ait orası. ...yaratılmış hiçbir şey yok orada. Kendisine ait orası. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani akıl nerede bak durur burada akıl. Cebrail de durmuş zaten. Derler ki... ...Hazreti Cibri ile emin... ...Hazreti Fahre Alem'in aklına... ...pak ve temiz aklına remizdir. O... ...miracı da aşkına remizdir. Efendim... Burak'a da hizmetin eremizdir diye söylerler, sembolleri vardır bu işin diye anlatırlar. Fakat neticede melek dahi olsa sonradan olduğu için, hudus olduğu için, mahluk olduğu için buradan öteye ben geçemem diyor. Halik hududuna giren, yani burası da Halik'in hudududur fakat mahluk da vardır burada. Mahlukun bulunmadığı Sadece halikin bulunduğu hududa Geçebilen tek bir zat vardır Tek bir mahluk vardır Bırak beşeri Tek bir mahluk vardır Ondan öteye melek de yok çünkü Hz. Muhammed Mustafa'dır Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir Buradan öteye geçemem diyor Evet sidre Münteha bahsindeydik bir önceki bölümde Miraç hadisesini konuşuyoruz. Radyosunu belki de yeni açanlar varsa şu dakikalarda bir kez daha anımsatmış olalım onlara. Evet ben çok konuştum zaten siz yine e, okumaya devam edin. Resul-i Ekrem Efendimiz sidre Münteha'dan dört nehrin aktığını gördü. Ayrıca Peygamber Efendimiz burada Cebrail'i bir kere daha asli şekil ve suretinde gördü. Evet bunlar hem hadisi şeriflerin mealidir burada verilen malumat hem de suretün necm. Necm suresinde de yine tefsirlerine bakarsa kıymetli dinleyicilerimiz buradaki anlatılan hadiselerin sure-i celilede de işareti olduğunu fark edeceklerdir. Daha önce de kendilerine risalet vazifesi verildiği sırada onu Mekke'nin Ciyat mevkiinde ufku kaplayan haşmetli kanatlarıyla görmüştü. Resul-i Kibriya Efendimiz daha sonra yanında Cebrail olmadığı halde, imkan ve vücub arasında Gav-ı ile işaret olunan makama vardı. Bundan sonra mekandan münezzeh Zat-ı Zülcelal'in sohbeti ve cemaliyle müşerref oldu. Şimdi Gav-ı Gavseyin, Kur'an-ı Kerim'de o yakınlığı bildirmek için, Efendim Cebrail ile öyle oldu Allah ile böyle oldu falan diye Lüzumsuz bir tartışmaya giriyorlar Lüzumsuz bir tartışma çünkü bu Yani Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'a Çok yakın olduğunda Bir problem olurmuş gibi Bir kanaat Taşıyorlar Ve maalesef Alim zannında kendini alim zannetme hususunda haddi aşan bazı kimselerde aman efendim bu kadar peygamberi ömeyin bu kadar peygamberi muhabbet etmeyin haşa zinhar dinden çıkarsınız diyecek kadar da işi e, şey götürüyorlar la götürüyorlar bu bir ciddiyet değildir çünkü la bu aleydiktir yani ziyade oyunculuktur bu kendisine fazla benzetmektir fahr alimi şunu hiçbir zaman unutmayınız kıymetli dinleyiciler. Tarihte tespit edilen, Hazreti Peygamber'i çok sevdiği için dinden çıkan, bid'atlara karışan, İslami hükümleri tebdir eden, değiştiren, dini hayattan uzaklaşan, şirke düşen, sapık tarikatlar, mezhepler kuran hiçbir kimse yoktur bırakın cemaati hiçbir kimse yoktur başka şahısları fazla sevmesinden dolayı ehl sünnet vel cemaatten ayağa kayan vardır fakat Resulullah Efendimiz'i çok sevdi diye şirk belasına bulaşan dini değiştirme belasına duçar olan ehl sünnet vel cemaat inancından uzaklaşan bir tane fert yoktur zaten Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in veda hutbesinde söylediği sözü de biz tam anlayamıyoruz ne diyor iki, iki cihan serveri şeytan artık bu topraklarda kendisine ibadet edilmesinden ve şirke düşünmesinden ümidi kesmiştir neden bir tarafta haremi ilahi olan Kabe vardır bir tarafta diğer harem olan Hazreti Peygamber'in haremi Medine-i Münevvere vardır ne demek bu Kabe aşkıyla, Resulullah aşkıyla gelen insanlar şirkten emin olur kardeşim. Zannediyoruz ki sırf o topraklarla alakalı. Hayır o topraklarla alakalı değil. O topraklarda olduğu halde müşriklerle işbirliği yapan, Yahudilerle beraber olan, süper güçlerle beraber olan bir alay insan vardır. Manası o değil. İsteyekle o haremeğine giden insanlar asla ve asla şirk delaletine düşmezler. Başka hataları olabilir fakat şirke düşmezler. Çünkü Kâbetullah ve Resulullah muhabbeti Allah'ın muhabbetinin tezahürüdür. Allah böyle bir muhabbeti asla ve asla epter kılmaz. Neticesiz bırakmaz. Allah muhafaza sıratı müstakimden ayrı düşürmez. Yeter ki o muhabbet olsun. Gâbe kavseyn ev adna diyor ayeti kerimede s فَكَانَ قَوْبَ ev اَوْ اَدْنَى قَوْبَ oldular. Hatta daha yakın. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşalım müsaadenizle. قَوْبَ كَوْسِيْنِ ev اَدْنَى Arap örfünde dışarıdan gelen misafire hususi hürmet göstermeye verilen atlardan biriymiş bu. Birkaç tane şerhi üzerinde gidelim. Kıymetli dinleyicilerimiz de inşallah aynı zevkte birleşir. Güzelce bir mütalada bulunmuş oluruz Yani dışarıdan bir misafir geldiğinde Zaten misafir dışarıdan geliyor Yanlış söyledim Bir haneye geldiğinde O hane sahibi o misafire en büyük ikramı Gabe Kavseyin oluşlarıymış Ne demek Gabe Kavseyin? Karşılıklı Diz dize Göğüs göğüse Kaş kaşa Göz göze Vecih cih'e Bakacak şekilde misafire oturmak en büyük ikrammış. Bu şekilde oturmaya Kabe Kavseyn derlermiş. Malum insanların iki kaşı da iki kavistir. Ayrıca göğüs kafesi de kavis şeklindedir. Kabe Kavseyn denilince ben göğsümü ve yüzümü, karşıdaki misafir de bana göğüs ve yüzünü döndüğünde müteveccih olduğunda hususi bir ikram hususi şekilde onun gelişine memnun olma ve onu ağırlama ona şeref verme meselesiymiş bu. Misafire hürmet babında. Şimdi bu manadan tutulursa ne kadar bir güzellik olur düşününler. Bu manadan alınıp da ayeti kerimedeki manaya bakılırsa feke ne kalebekal şeyni el hatta yahut edna daha da yakın yani öyle bir halde görüştüler ki kahve Kavseyn oldular. Hani sizin bildiğiniz misafire hususi en büyük ikram var ya. Heh, onun gibi oldular. Ev hatta Edna Daha da yakın. Ondan daha da yakın. Yani sizin hakkınız ermez. Ama en basitinden şu kadar izahı dercesine haşa. Bir de Arap'ta kahve Kavseyn diye şöyle bir tabir var. Bir kişi bir kişiyi himayesine aldığı zaman veya bir kişi tamamıyla bir kişiye kefil ve vekil olduğu zaman kendi okunu alır, onun yayını ve kendi yayını bir tutar, ikisinin ipiyle, yayıyla, yani yay dediğimizde bir, o işin ağaç kısmı var, bir de o gergin olan ip kısmı var. İkisinin yani kendi yayıyla, kefil olduğu veya vekil olduğu kişinin yayını alır kendi okunda, okunu tek oku o iki yayı birleştirerek atarmış ve dermiş ki biz gabe gavseyn olduk bu şahısta Arap'ta böyle bir adet var biz bu şahısta gabe gavseyn olduk ne demek şunu demek istermiş kişi bunu yaptığında buna karşı yapacağınız hakaret bana yapılmıştır buna yapacağınız iyilik bana yapılmıştır benle onu ayrı görmeyin yani hürmette Saygıda Bana yapacağınız hareket Edep noktasında Ne kadar dikkatliyseniz Bu kişi de bu edebi bu hürmeti hak etmektedir O artık benimle beraberdir Manasına gelen Ve e, Her daim ona kefil olduğunu Ve onun vekili olduğunu işaret etmek için Onun yayıyla kendi yayını alır Birleştirir bir tane ok atarmış Buna Kabe Kavseyn deniyor. Şimdi bu manada alın. Aranızda nasıl böyle bir yakınlık olduğunda nasıl o iki yay sahibini o iki yay sahibini birbirinle beraber olduğunu idrak edersiniz. Hiç ayrılmadığını düşünürsünüz. Ve nasıl aralarında kefil ve vekil ilişkisi ve alakası vardır. Nasıl hürmeti ona göre yaparsınız. Bunu gözü önüne alarak yaparsınız. İşte Habibimle Ben Öyle Bir Hal Olduk Ki Kabe Kavseyn Sizin Anlayabileceğiniz Aranızda Yaptığınız Bu Anlaşma Gibi Öyle Bir Kefil Vekil Alakası Öyle Bir Hürmet Ve Muhabbet Oldu Ki Biz Onunla kahve Kavseyn Olduk Ev Edna Hatta Daha Da Yakın Yani Öyle Bir Yakınlık Var Ki Sizin O Bahsettiğiniz En Yakın Haliyle ifade Ettiğiniz Yakınlıktan Da Yakın Bir Halimiz Var işte bu manaların hepsi bu manaların hepsi Mirac'ın sırrında vardır ve üzerinde tefsiri tefsir edilmesi gereken bahislerde de işlenmektedir. işlenmesi icap eder. İşte elhamdülillah ki ne kadar günahkar olsak da böyle bir Habibi Zişan'ın, Habibullah'ın sahibi Kabe Kavseyni ev Ednan'ın ümmetiyiz elhamdülillah. Tabi bu ümmet olmanın şerefini iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi orada da unutmayarak o ümmetleri içinde efendim hem duada niyazda bulunacaktır. Cenab-ı Hak da ona bu müjdeyi verecektir. Şimdi o müjde bahsine geçelim istiyorsanız. Resul-i Ekrem Efendimiz miraç gecesinde birçok ilahi tecelliye, hitap ve iltifata masar kılındı. Erkan-ı İmamiye'nin hakikatlerini gözle gördü, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i müşahede etti. Gözle, yani baş gözü dediğimiz gözle, evet. Rüyada görmek falan değil. Ayrıca bu gece her gün beş vakitte namaz kılınması emredildi. Evet. Şöyle ki Cenab-ı Hak ilk önce her gece elli vakit namazı <gülüyor> pars kıyırdı. Peygamber Efendimiz dönüşünde Hazreti Musa'ya uğrayınca o, Allah Teala ümmetine neyi farz kıldı diye sordu. Peygamber Efendimiz elli vakit namazı farz kıldı dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa, Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun, ümmetin buna takat getiremez dedi. Resul-i Ekrem dönüp Cenab-ı Hakk'a yalvardı, Allah Teala on vakit namazı indirdi resul Ekrem yine Hazreti Musa'nın yanına döndü ve Allah elli vakit namazdan on vaktini indirdi dedi. Hazreti Musa Rabbine dön ve niyazda bulun çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. resul Ekrem Efendimiz yine Cenab-ı Hakk'a döndü ve niyazda bulundu. Allah Teala on vakit daha indirdi. Peygamber Efendimiz tekrar dönüp Hazreti Musa'nın yanına geldi ve Allah on vakit daha indirdi dedi. Hz. Musa yine Rabbine dön ve niyazda bulun çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. Hazreti Resulullah yine döndü ve Yüce Allah'a niyazda bulundu. Cenab-ı Hak yine on vakit daha indirdi. Aynı şekilde on vakte indirilinceye kadar Peygamber Efendimiz tekrar tekrar Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. On vakte indirilince Resul-i Kibriya Efendimiz tekrar Hazreti Musa'ya uğradı Hazreti Musa yine söylediklerini tekrarladı. Rabbine dön ve yalvar, ümmetin bunun hakkından da gelemez dedi. Resul-i Kibriya yine dönüp Yüce Mevlasına niyazda bulundu. Cenab-ı Hak, Ya Muhammed, benim katımda hüküm değişmez. Onlar her gece ve gündüzde beş vakit namazdır. Her namaz içinde on ecir vardır ki bu da elli namaz eder buyurdu. Bundan sonra peygamber efendimiz yine dönüp Musa'ya uğradı. Hazreti Musa sordu, ''Ne emri olundun? Peygamberimiz, ''Her gün beş vakit namazla emrolundum.'' dedi. Hazreti Musa, ''Ümmetin her gün beş vakit namaza da güç yetiremez. Ben senden önce insanları, İsrail oğullarını çok tecrübe ettim. Bilirim. Sen dön de biraz daha indirmesini Rabbinden niyaz et.'' dedi. Fakat Resul-i Ekrem efendimiz, ''Rabbime çok niyaz ettim, bir daha niyazda bulunmaya hayal ederim.'' dedi. Böylece beş vakit namaz farz kılındı ve Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından Miraç gecesinin cin ve insebi hediyesi oldu. Evet, işte ile beş vakit namaz eda edildiğinde Allah elli vakit namazın ecrini ne yapıyor? Müminlere veriyor namazı kılmamak için bahane aramaktansa namazı kılmak için bahanelerimizi arttırmamız lazım. İnşallah Cenab-ı Hak namazdan ve ibadetten zevki manevi ihsan eylesin. Amin. Bu bahsi başka bir e, konuşmaya başka bir sohbete e, inşallah e, aktaralım. İnşallah orada konuşuruz. Şimdi biz tekrar Miraç mevzunu devam edelim. İmkan ve vücub ortasında Gab-ı işaret olunan makama giren ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine masar olan Resul-i Kibriya Efendimiz aynı gece hane-i geldi. Sabahleyin miracını ve o ulvi seyahat esnasında gördüklerini Kureyş'e haber verip anlatmak istedi. Ancak amcası Ebu Talib'in kızı Ümmül Hani ridasına yapışarak ''Ya Resulallah'' dedi. ''Sakın bunu halka anlatma, seni yalanlarlar ve seni üzerler.'' dedi. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Vallahi ben onu anlatacağım.'' dedi ve halkın yanına varıp miracına haber verdi. Şimdi burada bir duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracından dönüşünü mütakip, üç büyük hediye ile döndüğünü müjderiyor müşriklere duyurulan kısmına gelmeden evvel, müminlerin duyması gereken kısmını bir daha hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi beş vakit namazdır. Demin de zikrettiğimiz gibi. Diğeri nedir? Diğeri Allah Teala'ya aleni şirk koşmadıktan sonra bütün kulların yani La ilahe illallah diyen kulların cennete gireceği müjdesidir. Allah Teala Kendisine şu koşmayanları Bir kere bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Diyenleri ne yapacak? Cenab-ı Hak affı mağfiret edecek Şik zaten bunun Karşı hareketidir Buna karşı gelmektir Yani bu tevhide aleni karşı gelmedikten sonra Ne kadar günahkar da olsa Belki cehenneme de girse Neticede cennete girecek Müjdesini aldı Başka hediye nedir? Ümmetinin zahiren batınan dünya ve ukurasını birleştiren bu ibadet namaz İkincisi ahirete müteallik hallerini ilgilendiren efendim müjde üçüncüsü zat-ı muhammedilerine mahsus birçok şey konuşulmuştur fakat onlardan yine bize ikram olunabilecek iki ayet gelmiştir nedir o işte Sure-i Bakara'nın son iki ayeti yani Estağfurullah. Ama Rasul bima unzile illeye mi ayeti kelimeleri. Cebrail vasıtasıyla değil. Bila da Hazreti Fahri aleme Allahu Aziz Mushan tarafından verilmiştir. Cenab-ı Hak bu şekilde de kuluna ikramda bulunmuştur. Evet. Miraç hediyeleri böyle. müşriklere miraç hadisesini peygamber efendimizin haber vermesi mevzundaydık abi evet ee, istiyorsanız e, yine yani ikinci bölümde biliyorsunuz müminlere ikram olan ihsan olunan miraç dönüşü müjdeleri e, ve nimetleri konuşmuştuk o günden itibaren yani miracı müteakip beş vakit namazı kılmak farz oldu Beş vakit namazı kılmak ne olmuş oldu? Farz oldu. Ondan ne vergine kılınıyordu. Fakat beş vakit olarak kılınması işte bu şekilde farz oldu. Bazı rivayetler var. Şöyle ki e, cemaatle namaz hususunda İki Cihan Serberi Efendimiz yine bunu peyderpey üç vakit olarak e, kıldırdı. Sonra Medine-i Münevver'de beş vakti Müminlere aleni olarak Tenbih etti ikaz etti diye Rivayetler var ama Neticede Miraç gecesinde Miraç dönüşünde Efendim e, Recep-i Şerif'in 27. gecesi e, Bu hadisenin vuku ile beraber 5 vakit namaz artık müminlere Elhamdülillah Farz oldu Cenab-ı Hak ibadet taatına Mahkum eylesin Amin. İbadet taatından zevki manevi ihsan eylesin Bir vakit namazı kaçırdığında Ben ne hata ettim ki Allah beni huzuruna Kabul etmedi diye düşünüp Ağlasın ağlayamıyorsa Ağlayamadığına ağlasın Allah namazdan Namazdaki didardan Namazdaki muhabbetten Ve miraçtan bizleri mahrum Eylemesin Evet. Şimdi o bahsi bir daha konuşacağız inşallah. E, fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmühani'nin evine tekrar avdet ettiklerinde, geldiklerinde ben bu gördüklerimi anlatacağım deyince Ümmühani annemiz de Ya Resulallah senin güneş gibi ayağın beyan olan hakikatleri bile dinlemekten, tevhid inancından bile Sapmalar gösteren bu müşriklere, bu putperestlere sen bu manevi zevki nasıl anlatacaksın? Seni alaya alırlar, istihza ederler dediyse de Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, anlatmaya kararlı bir şekilde cevapta bulunuyor ve ne diyor sizden dinleyelim. Vallahi ben ona anlatacağım dedi ve halkın yanına varıp miracına haber verdi. Kureyşliler şaşırdılar. Ya Muhammed buna delilin nedir? Biz bunun bir benzerini daha şimdiye kadar işitmedik dediler. Muhammed'in kendisi delil. a ha deliler. Hazreti Peygamber'in kendisi delil. Öyle bir zat-ı ali ki ondan bu şekilde şeylerin böyle hallerin zuhur etmesi o zat-ı ali'yi gördükten sonra daha başka delil mi aranır? Yani mucize kısmı vardır. Mucizeyi izah ettik. hadis ederdir. Fakat Resulullah Efendimiz için bundan normal hadiselerdir. İnsanları aciz bırakan hadiselerdir. Peygamberi aciz bırakan hadiseler değildir. Peygamber mucizeye mazhardır. Mucizeyle diğer beşerler aciz kalır. Peygamber aciz kalmaz ki. Aciz kalmayacak bir donanıma sahiptir. Hususi iki ameliyattan sonra, iki ameli zahiri ameliyeden sonra ayrıca miraçtan evvel de takat getirebileceği Aciz kanmayacak şekilde beşeri ölçüleri de ne, ne yapılmıştır? İlahi hudutlara mutabakat, intibak gösterecek şekliyle, aciz kalmayacağı şekliyle. Çünkü hayret vardır. Bir hayret vardır anlamamaktan kaynaklanır. Bir hayret vardır ziyade anlayıştandır. Ziyade anlayışıyla peygamberin yaşadığı haller, Diğer anlayış sahipleri için Aciz kalmaları durumudur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi delildir Resulullah'ı delil olarak Kabul etmeyen kişinin dini yoktur ki Allah için de delil odur Kainat içinde delil odur Yok efendim biz Ay'a güneşe bakarız Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor Bakmaz mısınız ay'a güneşe Gecelerin gündüzlerin değişmesine Bir olan Allah'ı anlamaz mısınız Çok güzel aferin anladın sen O Kur'an nereye indi o ayet nereden biliyorsun sen? Hazreti Muhammed Mustafa'da. Hazreti Peygamber delili olmayan kişi delidir. Deliye de istediğin kadar delil sun, deli olduğu için fayda vermez. Hazreti Peygamber'in karşısına geçip delilin ne diye sormak zaten müşriklik alametidir. Evet. resul Ekrem Efendimiz delili şudur ki filan oğullarının devesine filan vadide Filan yerde Heh, onlar çünkü kervandan ticaretten anlarlar. Onların hakkına göre izah buyuruyor. Fakat bak Ebubekir Bekir Sıddık. Hazreti Ebu Bekir nasıl bir hal yaşayacak ileride göreceğiz. Develerini kaçırmışlar arıyorlardı. Onları develerine doğru kılavuzladım ve ben Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde de Rahmet peygamberine bak. Aldığı o meslek dedik ya kendisi aciz değil. İnsan şöyle bir gark haline benzer, şöyle kokusunu alsa cezbe halinin günlerce tadı ağzından gitmeyebilir. Hani olmadı da olanların halini. Mesutu hayran olur. Gördüklerinden sonra o kadar aklıyla, bedeniyle, cismi Muhammedi, cismi Paki'yle o kadar e, mütenasip ki yaşadığı şeyler. O, o deryanın balığı, haşa. Deryanın kendisi belki. O halde dönerken bile deveye kılavuzluk yapıyor. Miraç gecesinden dönüşte bile insanlığa hizmet eden bir peygamber var. Nesini konuşacaksın? Hangisini konuşacaksın? Hangi zafayı konuşacaksın? Namaza gider, Hacer-i öpmeye çalışırken insanları çiğneyen kişilerin kendilerini ümmeti Muhammed olarak ilan etmelerine büyük eblehliktir. Hz. Fahri Alem Miraç dönüşünde Cibril'in refakatinde bile giderken kaybolan deveyi bulmak için kervancıya yardım ediyor. Allah Allah. Hadisenin bu boyutuna niye hiç dikkat edilmiyor? Hem yani müşriklere böyle bir dili göstermiş. Geç. Üzerinde düşünmek icap ediyor. Böyle bir peygamber. Hizmet. Her haliyle hizmet. Evet. Sonra Dabhanan'a geldiğimde filan oğulların kafilesine rastladım. Halkı uyuyordu. Onlara ait üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üzerine örttüm. Evet. ''Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye tenim yokuşunda rastladım.'' ''Evet, ten Evet. ''Önde karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah, öbürü alaca renkli iki çuval bulunuyordu.'' dedi. ''Halk merak içinde ve süratle seninye mevkiine çıktı. Bir müddet sonra kafile çıka geldi. Peygamber Efendimizin haber verdiği gibi önünde karamtırak deve vardı.'' Gelen diğer kafileye su dolu kaplarını sordular. Onlar su doldurup üzerine örttüklerini aman sordular. Aman yarabbi, aman yarabbi, aman yarabbi. O görüştüklerindeki güzellikleri sormak varken ne kadar afaki işte uğraşıyorlar. İşte imansızlığın ne kadar güç olduğunu buradan öğrenin. İmanı zevkini alarak yaşamaktansa delille, bilmem farklı farklı şeylerle uğraşıp bir ömür harc ediyorlar. Sonunda bir şeyler yapmaya azmettikleri vakit iş işten geçmiş oluyor. Resulullah Efendimiz'i başka ne gördün diye soracaklarına delil soruyorlar. O güzelliklerden sorsana sonra delil iste. Öyle bir merakları bile yok. Yani o katı geçtin semavatı geçtin neler gördün orada? O semavatta ne gördün? Oradan geçerken daha ileride ne gördün? Başka neler müşahede ettin diye sormaz mı adam? Hayalleri bile yok o oraya ait. O kadar dar kafalılar ki, o kadar dünya perest ve putperestler ki, oraya ait hayalleri bile yok. Hani bir insan bir masalı bile dinleyebilir yahu. Yani keyfe gelir, şu hayal gücüdür der, yine dinleyebilir. Hayır, muhayyeleleri bile yok. İmana ait zekleri hiç yok. İşte buradan anlaşılıyor ki, bazı insanları, bazı mutasavvuf veya tasavvuf, çerçevesinde kalarak aşkullahı ve aşk-ı resulullah talim eden insanlara alaycı yaklaşan insanların e koş olmasa gerek. Yahu insan en önce bir ne diyorlar diye dinler. Yani masal gibi olsa bile bir dinlemek yakışmaz mı insana? Hayal gücü vesaire falan diyorsun. Çocuğun hayal gücünü geliştirmek için neler tavsiye ediyor şimdi pedagoglar vesaire eder. En önce bir büyüklerin hayal gücüne El atmak lazım Yahu işin zevkini tadını almadan Nasıl anlatacaksın Bak müşriklere hiç tat yok adamlarda Hiç Yani Allah Teala'ya ait bir zevk Peyda olmamış ha Orayla alakalı bir zevk, zevki olur insan. Bir insanın kendi memleketine ait Ya bizim memlekette şöyle bir hikaye var Deseler Adamın memleketine muhabbeti varsa Hikaye olsun dinler Tarihini bırak Açıp da böyle ne zaman kurulmuş kim hangi paşa gelmiş hangi savaşı yapmış onu bir kenara bırak Eğer oraya karşı muhabbeti varsa dinler Demek ki müşrikten hiç muhabbeti yok Allah'a Allah'a muhabbetleri yok Allah'ın sadece rahman sıfatıyla kabul ediyorlar Allah dünyada onların işini gören daraldıklarında işlerine bakan bir şey Rahimiyetine hiç bakmıyorlar Rahimiyetini düşünmeyen insanda vedudiyet olmaz Raufiyet olmaz, re'fet kalmaz, şefkat kalmaz, merhamet kalmaz, Rahman ölçüler içerisinde şey yapar. Kudreti bilir, o oradadır der, ben de burada işimi yaparım der. Sevgi yoktur çünkü, sevgi yoktur. Halbuki alaka olsa, alaka olsa yani bu müşriklerin soğukluğundan o kadar soğuklar ki muhabbete karşı ancak ateş bunları harekete geçirir. Bu soğukluklarını ancak ateş, cehennem ateşi ısıtır Resulullah gibi muhabbet ateşini Muhabbet çerağını görmeyip Ona kalbini uyandırmayan Ve yandırmayan insanlar Ancak ve ancak cehennemin ateşinde Taşlaşmış Taş soğuktur brudet derler ona Toprak rutubetlidir ve burudetlidir Ratiptir ve berittir toprak Hem soğuktur Selindir hem de Şeydir nem, nemlidir İşte ...sadece taşlaşmış hali kalırsa... ...katılaşmış hali olursa... ...Allah Kur'an-ı Kerim'inde... ...yakıtı insanlar ve taşlar olan... ...cehennemden sakınmamızı... ...ve aile evladımızı sakındırmamızı... ...beyan buyuruyor. Taş nereden geliyor... ...taş? Öyle taş sıfatlı insanlar var ki... ...artık onlara insan bile denmez... ...diyor bazı alimler. Yani insan olarak hata yapanların... ...var bir kısmı cehenneme girecek... ...beşeriyetle... ...yaptıkları hatadan dolayı girecek... Bir kısmı insan hükmünde bile değil Taş hükmünde Yoksa Allah o cehennemi tutuşturmak için Taş mı kullanacak Odun kömür mü yakılacak orada Anlatabiliyor muyum İşte Merakları bile yok Hani En kaba tabirle düşün dediğim Demin arz ettiğim gibi üzerinde duruyorum ama Bu önemli bahisler kıymetli dinleyiciler Zevkine almadan, tadını anlamadan... ...idrak etmeden miracı okuduk... ...Allah kabul etsin... ...hiç okumasak daha iyi... ...herkes kendi evinde de zaten okur... ...fakat bunu bu şekilde... ...üzerinde düşünmek lazım... ...ya bir muhabbeti olur, bir insanın bir ülfeti olur... ...nasılmış der... ...efsane bile olsa bir dinleyeyim der... ...hayır hiç muhabbetleri yok... ...müşriklerin bariz alametleridir bu... ...hiç muhabbetleri yok... ...evet... ...su kabına baktılar... Üzeri kendilerinin örttüğü gibi örtülüydü ama içinde su yoktu. Müşrikler şaşırdılar ve tıpkı dediği gibiymiş dediler. Müşrikler peygamberimizin haber verdiği diğer haberleri de araştırdılar ve aynen söylediği gibi buldular. Buna rağmen iman edip peygamberimizin davasını tasdik etmediler. Çünkü Miraç mevzuda Hz. Fahri Alemin anlattığı mevzular da kalp sahibi nedir? Kalp. Muhabbet sahibi nedir? Muhabbet sahibi olmayan insanların zemin yok ki üzerine bir şey bina edesin. Zemin yok, zemin. Muhabbete ait bir zemin yok. Akılla baktılar, buldular. He, doğru söylüyormuş ama ne? Biz yine iman etmeyelim dediler. Evet. İsra ve Miraç mucizesini kabul etmemekte direnen Kureyşli müşrikler, Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu hususta delil üstüne delil istemekten de geri durmuyorlardı. Birçoğu, deve ile Mekke'den Şam'a gidiş bir ay, dönüşte bir ay sürer. Muhammed oraya bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner dediler. İçlerinden o tarafa seyahat etmiş ve Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Mescid-i Aksa'yı bize tarif edebilir misin diye sordular. Resulullah Efendimiz, gittim tarif edebilirim cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır. Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Allah Allah. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Maktis'i bana gösterdi. Karşıma getirdi diyor. Karşıma getirdi. Abdurrahman Efendi isminde 1940'larda yaşamış, 40-60 arasında yaşamış bir alim zat var. Sorarlarmış kendilerine Mekke'ye Medine'ye gittiği için O zaman da çok giden gelen yok Yani bundan 50-60 sene evvel bir kişi hacca gittiği zaman Kapısını yeşile boyarlarmış Bak burada bir hacı oturuyor diye Yani hem gidecek Gelecek o kadar ay Bir de ölmeden gelecek neticede Hacı kapısını yeşile boyarlarmış ya, O evde hacı olduğu belli olsun diye Bu kadar kıymetliymiş yani Zor meşakkatli hacı yolculuğu yani aylar sürüyor. Gidiş geliş vesaire. Demir yolu da çünkü iptal olmuş bir dönem. Ondan evvel de aynı şekliyle. Ya bize biraz bize Mekke'den Medine'den bahsedin dermiş. Hazreti şöyle dermiş. Ah kardeşlerim ben oraya gidiyorum Serhoş. Çıkıyorum Serhoş. Yani size nasıl anlatayım? Ya diyorlarmış yolunu anlat kubbesi nasıl duvarları nasıl? Hiçbirini görmedim ki diyormuş. Ben oraya gidiyorum. Buyu Muhammed ile şemme Muhammed'i Muhammedi'yi duyarak mesutu hayran vaziyette. Gözyaşlarıyla gidiyorum. Huzuru saadette salatü selamlarla dilim kuruyor. Gözümdeki yaşlar kuruyor. Ağlıyorum. Serhoş bir şekilde dönüyorum. Benim hocam derdi ki ya o kadar sorardık. Bize Medine'nin yollarını, kubbesini, etrafını anlatamazdı diyor. Onlarca kere gitmiş olan kişi. Öyle bir mesleği yaşayan kişi Mescid-i Aksa'ya Şimdi soralım Ulvi bir halle Ümmeti Muhammed'den zayıf iman olan bir insan olarak düşünün Herhangi bir kişinin güzel bir cemiyette Gidip de bir Süleymaniye Camii'ne Bir Sultanahmet'e Bir Ulu camiye, Efendim bir, bir, bir, bir mübarek bir yere Gittiğinde Orada ibadet ettiğinde Oranın dağlarına taşlarına kubbesine Revaklarına kaç tane sütun Kaç tane pencere ya bırak onu hadi geçtik Muhallemizdeki caminin kaç tane penceresi var Herkes bir düşünsün bakalım Beş vakit namazı gittikleri Ki beş vakit gidiyorlarsa helal olsun Kaç tane penceresi var Bize bir anlatsınlar bakalım Adi adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden delil isterken Anlat bakalım Kudüs'ü Kaç tane penceresi var Kaç tane kapısı var Kaç tane sütunu var Terbiyesizler bunu soruyorlar onlar da gittikleri demek ki sütunlarını saymış. Yine Mescid-i Aksa'yı anlamamışlar. Hazreti Peygamber'in de boyuna bakıp kaç tane parmağı var, boyuna kadar şöyle mi böyle mi diye sadece onu cisimden ibadete zannetmek gibi bir hata bu. Siz şimdi yine telaşlanıyorsunuz. Galiba bu hafta da bitmeyecek bu mevzu. Eyvallah. Bitmesin. Bitmesin. İnşallah daha bereketlensin. Fakat şunu e, burada bırakmak üzere bendeniz birkaç cümle arz edeyim yani işin muhabbetinden ne kadar uzaklar ki mescidi aksanın tarifini isterken bile maksatları bir şey iman etmek değil maksatları muhabbetsizliklerine bir mühür daha vurdurmak zaten neticede Allah da onların istediği gibi yapmıştır Allah zulümden münezzehtir birçoğunun kalbini onların da murad ettiği gibi soru sormak derdinden bile kurtararak tamamıyla mühürlemiştir. Cenab-ı Hak, kalplerimizin mühürlenmesinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. İmani mührümüzü kavi eylesin. Amin. Nübüvvet-i Muhammediye'yi sadrımıza, ruhumuza nakşetsin. Amin. İnşallah o rabıtayla da, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizleri, aşinayı ruh eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve esadi nuri cemi'i el-enbiya'i vel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.